27 Mart sabah birde eczaneye gitmek üzere çıktım. Evden çıkmayalı bir hafta olmuştu. Biraz yağmur atıştırıyordu ama başımda koyu siyah kapşonum vardı. Karo sokağı boyunca yürüdüm. Sonra San Martino meydanını geçtim. Oberdan sokağındaki marketin önünde kuyruk vardı. Goito sokağından yürüyüp inanılmaz biçimde bomboş Independenza sokağını geçtim. Manzoni sokağına girdim ve sonunda Parigi sokağına çıkıp Eczan dolabımda azalmaya başlayan astım ve hipertansiyon ilaçlarını sipariş ettiğim Regina eczanesine ulaştım. Yollarda az sayıda insan, Eczanenin önünde beş kişi kuyruktaydı. Hepsinin kimi yeşil, kimi siyah, kimi beyaz maskeleri vardı. İki metre mesafe arayla bir tür sessiz dans. Avrupa Birliği çürük kokuyor. Gizli cimrilik insan dışılık kokuyor. 2015 yazında Avrupa grubunun Alexis Tsipras ve Yunanlıları ve onların demokratik biçimde ifade ettiği iradesini hiçe sayarak bu ülkedeki hayatı alt üst eden tedbirleri dayattığı kibir ve vurdum duymazlık gösterisine hepimiz tanık olduk. O günlerden beri birliğin ölmüş olduğunu ve Kuzey Avrupalı yöneticilerin duygudan geçtim, düşünme yetisi de olmayan dar kafalı cahiller olduğunu düşünüyorum. O yıldan itibaren... Zincirinden boşanan göçmen karşıtı şiddet, sınır kapamalar, konsantrasyon kampları, sığınmacıların Türk Sultanına ve Libyalı işkencecilere bırakılması ile yalnızca Avrupa Birliği'nin iflas etmiş bir proje olduğuna değil, Avrupa halkının ezici çoğunluğunun sömürgeciliğin sorumluluğunu alamadığına ve sonuçta sırf kendi sefil refahını korumak için konsantrasyon politikalarını kabul etmeye hazır olduğuna kani olduk. Ancak bugün Avrupa ülkelerinin temsilcilerinin İtalya'nın sağlık krizinin yükünü beraberce taşıma önerisini tartışmak üzere yaptıkları toplantıda bana göre çizgi aşıldı. Korona senedi çıkarmak ya da her halükarda en zayıf ülkeler için borç olarak kabul edilmeyecek sınırsız müdahale tedbirlerine başvurulması önerisi karşısında Hollanda, Finlandiya, Avusturya ve Almanya temsilcileri ürkütücü bir karşılık vererek aşağı yukarı şunu söylediler. Her şeyi 14 gün erteleyelim. Epideminin kuzey ülkelerini İtalya ve İspanya'yı vurduğu şiddetle vurup vurmayacağını görelim. Öyle olursa tekrar konuşuruz. Aksi halde konu tamamen kapanmıştır. Hollandalı Bayrutte'nin ve mevkidaşlarının kullandıkları kelimeler tam olarak bunlar değil ama erteleme tam olarak bu anlama geliyor. Bay Boris Johnson'ın testi pozitif çıktı. Virüs kapmış. Savalık Bakanı da. Başkalarının başına gelen talihsizlikler üzerine espri yapmak kötü bir şey. Dolayısıyla yorum yapmıyorum. Johnson'ın 10 gün önce sürü bağışıklığı için yarım milyon insanın ölmesi gerektiği teorisini ileri sürerek dediklerini hatırlatmakla yetiniyorum. Maalesef sevdiklerimizin çoğu ölecek. Son 40 yıl boyunca dünyayı yöneten felsefe, tedçirci neoliberalizmin Hitler nazizminden miras aldığı felsefe, doğal seleksiyon. Bazen işe yaramıyor. Psikoçöküntü günlükleri Franco Bifo Berardi Çeviren ve okuyan Selhan Ada